Aleyhisselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim, Kur'an'ımız kitabımızdır. Kur'an'a iman ediyoruz. Bu sözler bizim için ne anlama geliyor diye bir tefekkür etsek, ben Kur'ana iman ediyorum, benim kitabım Kur'andır sözü, bize ne anlatması lazım ama sonuç nedir? diye tefekkür etsek, zannederim ki endişelenmeyecek, üzülmeyecek bir Müslüman herhalde olmaz. Kitabımız Kur'andır sözü yerken, içerken, uyurken, yürürken, namaz kılarken kitabım Kur'an'dır denecek sonuca götürüyor mu bizi? Mesela en basit örneğinden kitabım Kur'an'dır sözü namaz kılmayı gerektiriyor. Çünkü Kur'an namaz kılın. Eğer bir mümin ezanı duyar duymaz namaz için hareketleniyorsa, ''Kur'an kitabındır sözü yerini buluyor demek. Aynı şeyi oruç için test edebiliriz, zekat için test edebiliriz. Bir mümin mani durumu yerinde olduğu halde, fırsat bulduğu halde haccetmiyorsa, Sonra da ben Kur'an Müslümanıyım, Kur'an benim kitabımdır sözünü nasıl ispat eder? Veya ters taraftan baktığımızda Kur'an başından sonuna kadar yalanı haram ettiği halde bir insan Müslüman yalan konuşabiliyorsa ben Kur'an Müslümanıyım nasıl diyecek? Faizi, zinayı, kumarı bütün çeşitleriyle haram eden, hiç tartışılacak küçük bir fırsat bile bırakmayan Kur'an-ı Kerim'i kitabımdır diyen birisi. Şu gün bugün bir piyano bileti alın, filan yerde kumar oynayacak olsa nasıl ben Kur'an'a iman ediyorum diye bir iddiada bulunabilir ki? Evet kimsenin imanını irdeleyemeyiz. Var yok diye kimsede iman testi alenen biz yapamayız. Ama bu soruyu vicdanımıza yönlendiririz. Otur bu kumarla, bu faizle, bu ile, bu filan haramla bu kadar içli dışlı olduktan sonra ''Kur'an kitabımdır'' diye bir slogan Nasıl ilan ediyorsun sen? Diye, vicdanına herkesin soru sorabiliriz. Filanca yalan konuştu, filanca da bankanın önünden geçti, kafirdir. Diyecek halimiz yok. Yani bunu dememiz yasak zaten. İnsanlar birbirlerinin iman kararını veremezler. Bu Allah'a mahsustur. Celle Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir insan profili çiziyor. Mümin böyle olur. Kafir de böyle olur diyor. Bize göre başka bir çeşit mümin veya kafir olabilir mi? Bunu da düşünmek zorundayız. Kur'an'ımız müminlerin özellikleri şunlardır diyor. Kafirlerin özellikleri de bunlardır diyor. Bizim için iş bitmiştir. Mümin Kur'an'ın tarif ettiği Kafir de Kur'an'ımızın tarif ettiği insandır. Müminlerin <gülüyor> içinde de <gülüyor> iyi müminler şunlardır diye bir karakter tablosu çiziyorsa Kur'an-ı Kerim. Mesela iyi müminler Allah yolunda mal infak ederler. Cihad ederler diyorsa <gülüyor> biz mal infak etmeden cihat etmeden veya saydığı diğer özellikleri yerine getirmeden kendimizi iyi mümin diye adlandırabilir miyiz? Mesela çok basit bir örnek herkes mümin cennete girecek imanının karşılığı olarak ama Kur'an-ı Kerim mesela misal olarak söylüyorum teheccüd namazını yani yatsı namazıyla sabah namazı arasında gece yarısında Allah rızası için farz olmadığı halde uykuyu bölüp, abdest alıp 2, 4, 6, 7, 8, 12 rekata kadar namaz kılmaya teheccüd namazı denir. Bu namazı peygamber düzeyinde büyük bir ibadet olarak önümüze koyuyor Kur'an-ı Kerim. Nafile ibadetler arasında teheccüdün bir benzeri yok. O kadar ki peygamberler için Teheccüd namazı farz namazdır. Onlar için farz düzeyindedir. Bir insan Allah'a normal şartların üstünde daha hızlı yaklaşmak, daha çok sevap kazanmak, cenneti daha yakından hissetmek istiyorsa, dualarının daha çok kabul olmasını istiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu, hadisi şeriflerinde önümüze koyduğu en iyi ibadet, en kaliteli Müslümanlık teheccüden geçiyor. Abdullah İbni Ömer, Ömer bin Hattab'ın oğlu, ashab-ı kiramın büyüklerinden ve iyi alimlerinden biri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ve diğer e, bazı sahabiler için de aynı söz var. Şu çocuk bir de teheccüde kalksa ne iyi Müslüman olacak buyurmuş demek ki teheccüd normal standardın üstünde iyi Müslüman olmanın yöntemlerinden birisi uykusunu bölemeyen bir Müslüman yani teheccüde kalkamayan bir Müslüman kötü bir Müslüman değildir fazilet bakımından daha iyi olmak bakımından fırsat kaybetmektedir çünkü farz olan Yatsı namazıdır, sabah namazıdır. Yatsı ve sabah namazını kılan bir mümin, hele cemaatle kıldıysa, Allah'ın iyi kullarındandır. Ama peygamberden sonraki kaliteli kullarından olmak için, teheccüde kalkmak lazım. Teheccüd kılmak lazım. Kur'an-ı Kerim, teheccüdü böyle bir yere oturtuyor. Hadis-i şerifler böyle bir yere oturtuyor da. Müslüman, ya bu bizim zamanımızda çok zor gece kalkmak. Onun yerine ben öyleyle kendi arası yapayım bu işi dese, bidat yapmış olur, kendi kendine oynamış olur. Yaptığı işe asla ibadet denmez. Neden? Çünkü Allahu Teala iyi kullarını, Ömer'in oğlu olmaktan Allah'ın sevgili kulu Abdullah olmaya doğru yürümek için tecde kalkmayı şart koşmuştur mecbur etmedi sevdalıysan aşıksan aşkın gereği budur dedi adeta demek ki kardeşler Kur'an'ımız bizi hangi profilin içine oturtuyorsa biz o profillerle yola devam etmek zorundayız eğer beklentimiz Allah'ın rızasıysa beklentimiz Allah'ın iyi kullarından olup Kabir azabı çekmeden, mahşer sıkıntısı çekmeden, arşın gölgesinde gölgelenecek müminler olarak dirilmek istiyorsak, yok her şey olduğu gibi gider, şansa nereye nasibimiz varsa oraya diyorsak maazallah yapılacak bir şey yok. Bugün bir konuda bu Kur'an düşüncesine yani biz Kur'an'a iman ettik, biz müminiz. Kitabımız Kur'an'dır sözünün bizi düşünceye sevk etmesi gereken bir noktaya işaret etmek istiyorum. Biliyorum okumayı, incelemeyi tavsiye etmek bir hatip için vergi koyan siyasetçi kadar ağır bir iştir. Nasıl bir siyasetçi çıkıp, Vatandaşlarım, hepinizin göz aydın olsun, yeni vergiler getirdim, kutlu olsun demekten sıkılıyor. Ufak tefek bürokratları açıklatıyorlar. Hatta ona da açıklatmıyor, sabahleyin kalkıyorsun, haber bültenlerinde zam var diye çıkıyor vergiye. Ama bir hatip de, şu kitabı okuyun, şu güzeldir, filan tefsire bakın demesi gerektiği halde, tavsiyesi gerekiyor, ve tevasav bil hakk. Hakkı tavsiye etmesi lazım hatibin, hocanın, konuşmacının. Ya madem okunacaktı da anlat bize demeye getirir insanlar. Ha vergi koymuşsun ha kitap okuyun demişsin. Mesela tefsir oku demişsin o daha da zor tabi. Buna rağmen bu vergileri koymakta sakınca bulmuyorum. Furkan suresinin 63-76. ayetleri arasındaki bölümü Burada okuyacağız inşallah. Bir mümin kardeş olarak, kıyamet günü şefaatime vesile olur umuduyla, birkaç tefsirden, birkaç defa, her sene, her alt ayda bir en azından, bir kere okumamız gereken ayetler ve tefsirlerinden söz ediyorum kardeşlerim. Ama neden? Kur'an kitabımdır. Demek hakkın olsun diye. Vicdanın seni nasıl kitabın be bu Kur'an diye zorlamasın diye tavsiye ediyorum. Biliyorum vergi koymak çok kötü bir şey. Ama bu vergiler vatandaşın lehinedir diye hani gene umutlanıyoruz biz. Bir tür vergi gibi bir tür eziyet ama meşakkatli bir dünyadan darüsselama gideceğiz inşallah meşakkatsız diyara gideceğiz. Meşakkatsız diyara gidebilmek için de Rabbimizin önümüze koyduğu imtihanlardan biridir bu. Tekrar ediyorum Furukan suresinin 63'ten 76. yani surenin 63. ayetinden son ayeti olan 76. ayete kadar tavsiye ediyorum Rabbimizin emaneti bu bize. Rabbimizle aramızdaki bağımız bu. Bütün Kur'an bu şekilde aslında ele alınmalı. Ama o kadar vergiyi kaldırmaz ekonomimiz diye. Hiç olmasın Furkan suresinin bu ayeti celilelerini uygun bir zamanımızda fırsatı kaçırmadan gençken, yeni evlenmişken, henüz çocuğumuz olmamışken, çocuğumuz yeni olmuşken, henüz düğünü yeni yapılmışken çocuğumuzun, henüz gelinimiz azmamışken, gelinimiz azdıysa, her halükarda, Rabbinin huzuruna çıkmak isteyen ve bu çıkışı da orada can sıkıntısı olmayacak bir tarzda bekleyen her mümin kardeşimiz bu ayetleri okumalıdır. Bu ayetleri kim ve ne gaye ile okumalıdır diye bir soruya da cevap vermek istiyorum. Kardeşlerim 63. ayeti Allahu Teala'nın bu Furkan suresinde ve ibadur rahman diye başlıyor. Bu ayette ve ibadur rahman Rahman'ın kulları. Rahman'ın kulları deyimi alim olmayı gerektirmiyor. Tefsir okumuş olmak gerekmez. Rahman'ın kulları kulağımıza ne çağrıştırıyor? Cehenneme kütük olarak gelecek Eli kuru yasıca Ebu Leheb Ne çağrıştırıyor Kurusun eli O adamın diyen ayetle Rahmanın Kulları diyen ayet Aynı ses tonu mu Ve Rahman, Rahmanın kulları Rahman kindir? Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahmandır. Yani Allah. Neden Allah'ın kulları demiyor da, ve ibadurrahman diyor. İbadullah da diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kulları. Bunu ayetler, hadisler bu mantıkla söylüyor. Neden? ve ibadurrahman diyor. İbadullah demiyor. Çünkü Rahman Allahu Teala'nın rahmetini yansıtan ismidir. Allah'ın ismi olan Rahman onun rahmetle muamelesini yansıtıyor. Çok net bir şekilde bu ifadeden anlaşılıyor ki ve Rahman" ifadesinden yani kullarım arasında rahmetle muamele etmeme layık olanlar, bütün insanlar Allah'ın kulları, kafiri de, mümini de, firavun da, ama müminler onun başka kulları. Müminler arasında da daha çok rahmete layık olan iyi kulları Allah'ın Rahman ismiyle birleştirip kulum dediği kısmı var. Herhalde Ebubekir radıyallahu anh biz kullukta aynı merdivende durmuyoruz herhalde. Ebubekir Allah'ın rahmetini görmüş birisi. Allah biz de rahmetine ereceğiz ama işte bir ama var ortada. Ebubekir büyük oranda amasını kaldırmış birisi. Bu Wa'ibadu Rahman Allah'ın kulları değil de Rahman'ın kulları diye başlayan ayet kardeşler. Kim bunlar sorusunun da cevabını devam ettiriyor. Wa'ibadu Rahman Rahman'ın kulları Yani Dünyada iken Yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'ın Milyarlarca defa Tekrar edilmiş bulunan Besmeledeki Rahmetinin Üzerlerine tecelli ettiği Sıkıntısız kullar Dünyada iken Allah'ın rahmetini görmüş kullar Kimdir bunlar? Bunlar <gülüyor> Ayet devam ediyor. Ellezina yemsun ala'l ardı haunan. Onlar dolaşırken sokaklarda kibirle dolaşmazlar. Ve izâ hâtabehumul câhilûna kâlû selâme. Onlar seviyesiz insanlardan bir saldırı gördüklerinde Onlara cevap vermezler. Merhaba, merhaba der, giderler. Kardeşler, hepimize bir soru sorulsa, en iyi Müslümanları say bakalım, kim önce cennete girer dense, önce cami yaptıranlar, cihad edenler, Hamza gibi şehit olanlar diye sayarız. İyi Müslümanlar bu olsa gerek deriz. Ama Rahman'ın kulları diye Rabbimiz saymaya başlıyor. Sokakta kıyafete göre, araba modeline göre, iş yeri çeşidine göre değil, mümin onuruna göre yürüyen adamlar diye başlıyor. Biz cami yaptırmaktan başlıyoruz, Allah sokakta yürüme tarzından başlıyor. sonra saldırılara sataşmalara cevap vermeyi hemen savunmaya geçip öyle değil böyledir diye sataşmaya sataşmayla cevap vermeyi değil mümin olarak bu konularla meşgul olamam siz yolunuza biz yolumuza diyen adamı Allah ibadurrahman olarak önümüze koyuyor biz hala iyi mümin, kaliteli mümin, Hamza gibi şehit olan adamdır diyelim. Ama Allah yaşam tarzı olarak arabasının modeli değiştikçe tipi değişmeyen adamı bir numaralı iyi mümin olarak önümüze koyuyor. اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Yürürken saygın yürürler. Mümin kalitesi. Tekrar tekrar ve tekrar ediyorum. Rahmanın kulları, yani biricik kullar, kaliteli müminler, iyi müminler, sahabe değil ama sahabilik yolundaki adam, kıyamet günü Allah'ın rahmetini görmeye aday insanları sayarken Allah, hepimizin bildiği, Savaş meydanlarındaki şehadetleri, camiler yaptırmayı, on binlerce talebe okutmuş olmayı vesaire vesaire bunları zaten bilir insanlar. Bunlar ince ayarlar değil. İnce ayarlar. Onlar hangi ayarlar? Müminlik ayarları zaten. İslam sille tokat saldırıya uğradığı bir zamanda evinde mi oturacaktın? Elbette cihad edecektin zaten. Ama cihad ederken bile sende bir müminlik ayarı olması lazım. Bu ayar senin Allah'ın rahmetiyle yürüdüğünü gösteren bir ayar olmalı. Saldırı cahilden, akılsızdan geldiğinde sen işine bak, işime bakayım deyip yoluna devam eden anlayış sahibi olman lazım. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ cahiluna, Kalu, سَلَامًا anlayışsızlar, cahiller onlara bir sataşma yaptıklarında işine işine, biz de işimize deyip muhatap bile kabul etmezler. Furkan Suresi 63. Ayet kardeşler. Müminin ince ayarları. Bunların hepsini tek tek şerh etmek, tefsir etmek istemiyorum. Ama özellikle saymamız gerekiyor. Bir numaralı ince ayar yol yürüyüşünden saldırıya cevap vermeye varıncaya kadar müminlik nezaketini kullanan insan olmak ince ayarın birincisi. Velzîne yebitûne li rabbihim sücceden ve Gecelerini secdede ve kıyamda geçirirler. Teheccüd ayarı Müminliğin ince ayarlarından bir tanesi gece derin uykusu yoktur. Evet bu nafiledir ama sabah namazını konuşmuyoruz zaten. Mümin olmanın şartlarını konuşmuyoruz. Rahmanın kulu olacak adam kalitesi konuşuyoruz. Gece namazı kılarlar ve külün üzerine nasrif, İşte bu da bir kıyamet. İşte bu da bir kıyamet. İşte bu da bir kıyamet. İşte bu da bir kıyamet. İşte bu lem Yusrifu kıyamet. İşte bu da bir kıyamet. İşte ne cimridirler, ne müsriftirler. Orta yolu izlerler. Koltuk alırken de öyledirler. Peynir alırken de öyledirler. Sadece yeni iş yerini açtığı için veya filan e, parası geldiği için çocuklar bugün ne alırsanız alın. Bugün işler iyi gitti demezler hiçbir zaman. İhtiyaç olanı alın gerekli olanı alın derler kafirlik ve müminlik arasındaki farkı konuşmuyoruz neyi konuşuyoruz müminler arasında ince ayarlı tiz ayarı yapılmışları konuşuyoruz Ebu Bekirleşmeye doğru giden yolu tarif ediyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşayıp hak kan ehli sünnet olmanın ne demek olduğunu konuşuyoruz. Öyle fırsat eline geçtikçe, gerisi var diye harcayan başka, gerekli olana harcayan başka. Cimri de bunu kaybeder, müsrif de bunu kaybeder. وَالَّذ۪ينَ Bir başka ayar, وَالَّذ۪ينَ لَا Allah ilah اللّٰهِ اِلٰهًا آخر. Ve hiçbir şekilde, Allah'tan başka bir ilaha yönelmezler onlar. Bu ayar çok enteresan bir ayar. Neden? E zaten mümin olmaz ki Allah'tan başkasına ilah diyen. Lat, uzza, menat, ilahtır. Ona tapınıyorum diyen zaten mümin olmaz ki. Öyle değil güzel kardeşim benim. Gizli putçuklar da var komşu hazretleri müthiş bir puttur. Sen nasıl Rabbim ne der diye korkuyorsan, aynı şekilde komşu ne der bu renk perdeye dediğin an, bu put efendi de devreye girdi demektir. Allah'tan korkar gibi ne korkun varsa o bir put demektir böyle bir ilah da olmaz rahman'ın kullarında kullukları saftır arıtılmış kulluktur ve velayetlûnen nefselleti harramallahu illa bil hak hiçbir şekilde cana kıymazlar Can kıyma yoktur baltayla da kesmezler kürtajla da kesmezler cana kıymazlar ولا يزنون zina da yapmazlar. Zinaya yaklaşmazlar da. Ne yapıyoruz kardeşler? Furkan suresinin 63. ayetinden itibaren Allahu Teala'nın Rahman'ın kulları diye tarif ettiği ince ayarı yapılmış Yürüyüşü bile Kur'anlaşmış insanlardan söz ediyoruz. Ve bir ayar daha. Velldine la yeshedunezzur. Ve iza marru bilğzi marru kirama. Velldine la yeshedunezzura. Yalandan şahitlik yapmazlar. Şahitlikleri haktır. Olabilir Herhalde gördüğüm gibi, biraz da bulutluydu, hava tam göremedim, edebiyatı yapmazlar. Gördüm, görmedim derler. Alabora olmuş işlere karışmazlar. Eğer bir iş alabora olmuş, karışık bir işse, saygın bir şekilde oradan sıyrılırlar, karışmazlar o işe. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Seviyesiz işlere muhatap olmazlar mümin çünkü Rahman ayarlı bir mümin. Vellezina izâ zukkirû <gülüyor> bi Kur'an okunduğu zaman Allah'ın ayetlerini duydukları zaman kulakları ve gözleri tıkalı olmaz onların. Ne demek? Bir ayet duydular mı? O ayete göre Yaşamayı ilke edinirler. Bir ayet okunduktan sonra ama demezler. Faiz yemek Allah ve peygamberine savaş açmaktır ayeti okunduğunda. Şey ama cümleleri ağızlarından çıkmaz. Öyledir elbette. Bizi muhafıza buyur Ya Rabbi derler. Allah Erkeğe iki kadına bir hak veriyor mirasta dediğinde. Ama şimdi diye başlamaz Müslüman bir kadın. Elbette öyledir. Hiç vermeseydin ne derdim ya Rabbi? Deyiverir. İslah olmayan kadınları, şöyle şöyle şöyle bir yol takip ettikten sonra, dövmenizde sakınca yoktur diyen Nisa suresinin ayetini dinledikten sonra, şey, bu ayet aslında tam kalkacaktı da işte Cebrail getirdi geri götürmeyi unuttu demeye gelen ve zındıklık işareti olan kelimeler kullanmaz. Kadın da dövmez peygamberi kadın dövmediği için ama bu ruhsatı veren Allah'ı ayıplamaz. Lem yakhru <gülüyor> alayha summan wa Allah'ın ayeti okunacak da Allah böyle buyuruyor dencek de şey ne diyorsun diye diyecek olmaz. Rahmanın kulu İmanı gel git oynayanlar için bu sorun olabilir Kardeşlerim Furkan suresinin 63. ayetinden itibaren Allah'ın iyi kullarının Güzel müminlerin Kimler olduğunu anlatan ayetlerini okuyoruz Neler saydık bunları hatırlayalım Bunların arasında Uhud'da şehit olanlar Mescid-i Nebi'yi yapanlar, Kabe'nin yanında bir minare yapanlar, beş bin talebe okutanlar demiyor Allah. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler buyurmuyor. Saydığı şeyler, bizim belki üçüncü, dördüncü listede sayacağımız şeyler. Ama, Rabbimiz, bunları, Rahman'ın kulu, farklı insan, Allah'ın rahmeti üzerine inmiş insan, güzel mümin, uygulamalı mümin denecek şeyleri tarif ediyor. Ve kardeşlerim, bundan sonraki bölümde saydığımız bu maddelerden bir tanesinde, saydık ya ayetleri dinlerler, zina etmezler, başka bir ilaha tapınmazlar, yolda yürüyüşleri bile, Heybetlidir, mümindirler, kibirlenmezler, düşmanlarının saldırılarına baldır güldür cevap vermezler. Şimdi şu ayete dikkat edelim. 75. ayet Ve o adamlardır ki onlar iyi mümin sayıyor. İyi mümini işaret ediyor. Ve yekuluna adamlardır Heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata e'ynin. Ve cealna lilmuttakine imama. Onlar Rahman'ın kulları, Ebubekirli sevda edinenler, bir Ömer'de ben olayım bu dünyada diye düşünenler. Allah beni sevsin, sıratı rahat geçeyim, kulum, diye beni çağırsın diye düşünenler onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı gözümüzü gül aydınlatacak yüzümüzü güldürecek kimseler yap diye dua ederler buyurur. ve bizi sıradan insan değil önder bir aile yap ya Rabbim diye dua ederler Burada duracağız. Kur'an çocuğunu konuşmak istiyoruz çünkü. Kardeşlerim, tefekkür konusu açıyorum. Çocuğu yaramazlık yaptığı için, Ya Rabbi, ıslah et çocuğumu diye dua eden annemi anlatıyor Allah. Asla. İyi çocuğum olsun diye hacca gidenlere, dua et bizim çoluk çocuğa. Diyen anne babayı mı anlatıyor? Hayır. Peki Çocuğumuz hasta Hastalığına Allah şifa versin diye Hoca efendiye bir Allah dostuna gidip Bize dua et diyeni mi anlatıyor bu ayet? Asla onu da anlatmıyor. Peki iki genci evlendirdik Düğün günü sakallı bir adam olarak Sen de düğüne gittin e, herkes takım akı yaptı, sen güzel bir dua yaptın, onu mu kastediyor? Yak canım, öyle oyuncaklardan söz etmiyoruz. Ne bahsediyor? Yolda yürüyüşü, Kur'an'a göre olan, selamı kelamı, Kur'an'a göre olan, İlahı Allah'tan başkası olmayacak, denen insan, zina etmeme, kumar oynamama yalan söylememe gibi prensipleri olan mümin insanın periyodik günlük işlemlerden birini yapar gibi sabah namazı kılar gibi öğlen namazı kılar gibi oruç tutar gibi hacca gider gibi ramazanda mukabele okur gibi hususi Eşleri için ve çocukları için dua eden mümin Rahman'ın kuludur. Bizim hanım hamile çocuğumuz özürsüz olsun doğum kolay olsun diye dua etmek bütün müminlerin işidir. Henüz çocuğu yokken evlenmiş bir eşi dahi yokken 12 yaşında kendisi bir çocukken ellerini açıp ya Rabbi eşimi ve çocuklarımı gözümün aydınlığı yüzümün gülceği tebessüm edeceği kimseler yap. Beni de liderlerden bir lider ümmetinin önünde duran insanlardan bir insan yap diye dua eden insan istiyor Allah. çocukları ve eşi için duasını namazı gibi gören insan ibadur rahmandır. Bu neyi gösteriyor? Bu ümmetin çocuğu ümmeti Muhammed'in içinde yetişmiş kaliteli bir çocuk. Yani Kur'an standartlarında yetişmiş bir çocuk. Babasının evliliğine on sene yirmi sene kala duası başlanmış bir çocuktur. Hacca gidenlerden duası istenen çocuk değildir. O acil vaka. Bizim doğurduğumuz çocuklarımızın on binlerce kere melekler tarafından kaydedilmiş duaları olması gerekiyor. Kadir gecesinde değil, namazdan sonra, bir gün hazır, rahatım, misafir yok deyip, seccadenin başına geçtikten sonra, Yasin-i Şerif okuduktan sonra, bir hatim yaptıktan sonra, Kabe'ye gittiğinde, gözlerin yaşlı bir anında, bir camide yatsı namazını bekliyorsun, ezana beş dakika var, o zaman, iki mümin bir araya geldin, muhabbet ediyorsun, gündem bitti, sen benim çocuklarıma, ben senin çocuklarına, birbirimizin eşlerine, haydi buyur bir dua edelim. Bu, ibadurrahman düzeyidir. nasıl, Çocuğumuzun düşüp kolu kırıldığında acile götürüyoruz. O acil vaka. Ama sağlıklı olsun diye kışın portakal, yazın kiraz yediriyoruz. Proteinini, gıdasını her gün dilim dilim yapıyoruz. İkisi de sağlıkla ilgili. Biri acil vaka olmayabiliyor da, öbürü ise gıda, o olmasa hiç olmayacak düşünüyoruz. Rahman Kadir gecesinden Kadir gecesine, törenden törene değil, günlük, saatlik olarak eşleri için, çocukları için dua eden insanlardırlar. Zinadan kaçmak bir mümin için neyse, yalan konuşmamak bir mümin için neyse, Çocukları ve eşleri için dua etmekte mümin için o olmalıdır ki, içinde Furkan suresi bulunan Kur'an benim kitabımdır diye göğsünü gelebilsin. İşte şimdi en baştaki tefekküre tekrar dönmek istiyorum. Buyurun bir tefekkür konusu. Kur'an Müslümanıyız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün bu rezaletlere rağmen hala Kur'an'ın yazılı bulunduğu bir mushafın üstüne gazete koymuyor insanlar elhamdülillah. Kur'an'a saygımız devam ediyor. Ama bir muhasebe yapalım, tefekkür yapalım. Bu Furkan suresinin şu ayetleri bizim hakkımızda ne diyor? Henüz evliliğine kaç sene olduğu belli olmayan bir genci şimdiden çocuklarına dua etmesi için eğitiyor muyuz? Yoksa evlenirsin, düğünün olur, çocuğun olma olur, hastaneden gelince hem duanı yaparız hem düğününü yaparız mı diyoruz? Sünnet düğününe mi attık dualarımızı? İşte Furkan Suresi, işte biz, ve bir günde, Rabbimizin huzurunda hesap olacak. Kardeşlerim, bu özellikleri saydık. Ama, ayetleri bitmedi Furkan Suresinin. Şimdi, dikkat ediniz, bu yukarıdan beri saydığı şeyler, ne bunlar? Tekrar ediyorum, cihat yok, namaz yok, Zekat yok, had yok, işte filan cami yaptırmak yok. Bunların, bu saydığı şeylerin bize göre birinci derecedeki konular bile değil. Ama şu saydığı şeylere Allah'ın verdiği sonuca bakalım. Ulaike, ulaike şunlar demek. Arapça ifadesiyle. Şu sayılan şeyler, yani ibadurrahman, Rahman'ın kulları diye, öne çıkardıklarımız, üleike, işte onlar var ya, yücü zevnel hurfete, onlar, cennetteki odalarına yerleştirilecekler. Bima sabaru, bu işleri yaparken gösterdikleri sabırdan dolayı. Vayulakqoun fiha tahiya ve Bu, ibadurrahman Rahman kalitesindeki işleri yapanları Allah orada vayulakqoun fiha tahiya ve Melekler karşılarına geçip, Selam ve hoş geldinlerle karşılayacaklar. Bima sabaru. Bu işleri yaparken katlandıkları meşakkatlere sabrettikleri için. Kardeşler, Bunların hangisi sabır? Mesela en baştaki ölçü neydi? Cahiller, anlayışsızlar saldırdıklarında, Onlara sabrederler. İşine bak işime bakayım hadi eyvallah. Der gider. Bu hakikaten bir sabrı gerektiriyor. Çünkü burana kadar gelmiş ve cevap vermiyorsun. Mümin prestijin sarsılmasın diye. Seni değil İslam'ı düşünüyorsun. Seni herkes İslam'a göre biliyor. Şeriatçı biliyor elhamdülillah. Şeriatçı kimliğinle dinine şeriatına zarar olur diye susuyorsun sabır konusu hakikaten hakikaten sabır konusu elinden tuttu çocuk şunu alalım bunu alalım mağazadan diyor fakir miyiz baba niye almıyoruz diyor değiliz yavrum fakir değiliz ama bunu almayalım henüz evdeki eskimedi ayakkabın yırtılmadı henüz demek çok zor ya küçücük çocuk kaç kere sordu ya, caz ettiği için aldık işte. diyorsun ya. Bi ma işte İşte orada sabrın devreye giriyor mu? Sadece hastanede. Ameliyat sırası bekleyenin sabrı değilmiş sabır demek ki. Çok harcayalım, harcamayalım arasındaki o gel gitte de bir sabır pozisyonu varmış demek ki. Ve çok daha önemlisi Rabbim Benden doğacak çocukları ve eşimi benim gözümü aydınlatacak, yüzümü güldürecek kimseler yap, beni ve ailemi bu ümmetin önder insanlarından yap deyip, bunun karşılığı ne zaman gerçekleşecek diye otuz sene 50 sene, 250 sene, 450 sene, 900 sene, 950 sene sabredenlere buyullah kau fiha tebiiyeten ve selama, hoş geldin be, selam olsun sana, ey sabır abidesi denecek, Furkan suresi dinliyoruz, Khalidine <gülüyor> fiha, öyle hoş geldiniz, akşamda buyurun güle güle değil ebediyen oradasın hasunet mustakarran ve mukama ne müthiş bir yeriniz var orada sizin kardeşler Rabbimiz Celle Celaluhu hiçbir ayetini bu olsa da olur olmasa da olur kırmızı çizgiden değil diye ikinci sınıf ayet olarak bize göndermemiştir Bakara suresi ile Furkan suresi aynı Kur'an'ın sureleridir. Namazı emreden ayetlerle şu Furkan suresinin ayetleri aynı ayetlerdir. Şu Furkan suresinde vasıflı, kaliteli Ebubekirlik sevdasını ciddi bir şekilde özümsemiş, ben de bu zamanın Enes İbni Malik'i olurum diyebilen, kullarını Allah meydana çıkarmıştır. Onlar mütevazidirler. At arabası, fayton veya çok lüks bir araba. Onun kimliğini değiştirmez. Arabasına, kravatına, ayakkabısına göre insan değerlendirmez o. İnsan olmak, insanlar arasında da mümin, muvahhid olmak tek ölçüdür. İster yırtık ayakkabısı olsun isterse bilyadan ayakkabısı olsun bir şey değişmez ceylan derisindenmiş ayakkabısı tahtadanmış önemli değil başında iman mı var bunun en şerefli insandır eli öpülür insandır kendisi de öyledir hayata bakışı da öyledir mümindir mütevazidir vakar adamıdır seviyesiz tartışmalara girmez gelişi güzel her soruya cevap da vermez duymazdan gelir onları. çünkü her cevabın aynı zamanda o seviyeyi benimsemek olduğunu da bilir mümin mümin vasıflı insandır gece ibadeti olan insandır Allah'tan cehennemden korkar harcarken dengelidir Haramlardan her çeşidinden, zinadan, yalandan kaçınır. Ve mümin insan, çoluk çocuğunun ibadetle ayakta duracağını bilir. Dolayısıyla çocukları için, eşi için, kocası karısı kimse eşi için 24 saat ibadet halendedir. Çocuğu hastalanınca duaya sarılan yanlış iş yapmıyor. Gerekeni yapıyor ama bu düzeyde bir mümin değil. Çocuğu evlenmek çağına gelmiş. Dolayısıyla şu çocuk evlenecek ya Rabb'i iyi bir nasip bir şey bize. Güzel bir gelin, iyi bir damat nasip et diyor ya. Yanlış değil. Elbette dua edecek. Ama bu Seneler önce kalkmış bir treni yetiştirmeye çalışıyor. Tren istasyondan çıkalı on sene olmuş. Bu koşuyor trene yetişecek. Hangi istasyonda bekleyeceksin onu? Sen bali olduğun günden itibaren, doğacak çocuğun için dua etmeni istiyordu Allah. Hani kadınlar evlenmiş fo yok yumurta yok çocuğu olacağı olmayacağı belli değil alışverişe gidiyor ne aldın bebe takımı almış ya çocuğun olacak mı olmayacak mı Ayrılacak mı kocandan devam Be belli değil bebe takımı alıyor bebe takımı e anneliktir kadınlıktır hiç itiraz etmem haktır yani Allah kadını öyle yarattı öyle yaratmasa ana olmazdı onlar onlar ana olmasa insanlık devam etmezdi ama asıl ana kim biliyor musun henüz evlilik kelimesi yokken meydanda çocuklarına dua depolayan mümin kadındır ana. Mümin kadın o kadındır. Mümin erkek o babadır. Ya çocuklarımı mümin muvahhid kıl. Çocuklarımın dünya ve ahiretini mes'ud et. Hayrola sen evli misin? Yok nişanlı mısın yok e nesin ya hiç yakında düğün var mı yok ne duası yapıyorsun kaderimde çocuk babası olmak çocuk annesi olmak varsa ona yatırım yapıyorum Allah'ın kitabında zamanı geçmiş mururu zamana uğramış dua var mı mururu zamana uğruyor mu dualar biz Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz için dua ediyoruz, bundan sonra gidecek. Peki, 14 asır önce onun mübarek ile bizim için yaptığı dualar boşa mı gitti? Tabiinden birisi namaz kılmış camiden, bakmış ki çıkmıyor, ya kıldık ne yapıyorsun? Ben bir 4 rekat daha kıldım, ne namazı kıldın demişler, bunu da çocuklarım için kıldım demiş. Hasanat olarak yazılsın çocuklarıma yazılsın diye kıldım düşünün çocuklarımıza gelecek planlıyoruz ya çocuk neredeyse bebekliği bitmeden sigortalıyorlar çocuğu erken emekli olsun tamam mı işi garanti olsun ne olur ne olmaz biz ölürüz çocuk ortada kalır Allah unutur onu e unuttuğu için Allah rızkını da göndermez iyisi mi sigortası garanti olsun ne'udhu billahi teala Estağfurullah, estağfurullah ve estağfurullah hiç Rabbimizin garantisinde yaratılmıyor son zamanlarda. Hep sigorta garantiliyse. Ne büyük bir ihmal bu. Neden çocuklarımızın duası sigortasını yapmıyoruz? Hasta değil çocuk nesini dua edeceğiz? Ee, sorun burada işte. Dua hastaların ihtiyacı mı? Dua serseri çocukların ihtiyacı mı? Yoksa doğmamış çocuğumuzun bile dosyalarında bulunması gereken binlerce baba, binlerce ana duası mı olması gerekiyor? Melekler bizim çocuklarımızın dosyasını açtığında, Ev, çocuğun doğmasına 20 sene kala başlamış dualar var. 18 yaşında Umre'ye gitmiş adam, 18 yaşında Umre'ye gitmiş, 28 yaşında evlenmiş. 25 yaşında hacca gitmiş, 35 yaşında evlenmiş, 25 yaşında haçtayken, 18 yaşında Umre'deyken, Ya Rabbi çocuklarım diye dualar yapmış. Müstakbel çocukları için dualar yapıyor. Derdi dünya olanlar müstakbel 65 yaşından sonraki hastalığı için sigorta oluyor da derdi Allah'ı ahiret olan mümin neden müstakbel çocuğu için binlerce dua yapmış olmasın? Niye çocuklarımız kuş tüyü yataklarda bebek olarak yattıkları gibi Beleklerin kanatlarıyla doldurulmuş dualarla dünyaya gelmesinler. Hamilelik zor geçti, düşük ihtimali var, yallah duaya. Bunu zaten yapacaktın sen. Bu acil vaka. Elbette acil vaka için doktora gideceksin. Ama Rahman'ın kulu doğmamış çocuğu için bile dua eden insandır. Rahman'ın kulu yavrum dediği zaman eşim dediği zaman kendisi çocuktu daha. Delikanlıydı. Duasını depolamış insandan söz ediyoruz. Kardeşlerim Kur'an böyle çocuk yetiştirmemizi istiyor. Halbuki Rabbimiz kimi Ebu Cehil kimi de Ebu Bekir radıyallahu anh yapacaksa yapar. Bizim duamızı da muhtaç değil. Biz dua ettik veya etmedik diye Allah'ın kaderinde bir şey değişmeyecek. İsteyen dua etsin, isteyen etmesin. Allah bildiğini yapar. Bu duayı biz kendimiz için yapıyoruz. Çocuğumuzun ekmeği için alın teri dökmeyi nasıl babalık, annelik biliyorsak Çocuğumuz için dualar etmiş birisi olmayı da babalık ve annelik olarak bilmemiz gerekiyor. Müminlerin çocukları hayata geldiklerinde ayakkabı giymeye başladıklarında yatırımları yapılmış olmalıdır. Böyle çocuklarla dolu bir toplum istiyor Kur'an'ımız. Hastalanınca duası yapılan çocuk değil. Muska takmışlar çocuğa. Niye muska takıyorsun? Üstünde bulunsun. Sabah akşam ayet el oku üfle çocuğa. Zor oluyor değil mi? Ayet el yaklaşık yarım dakika sürer. Yazacaksın kelep vur orada şifre gibi bekleyecek muska. Ama Furkan suresinde Rabbimiz muska takın demiyor. Ne buyuruyor? Çocuklarınız için, eşleriniz için 24 saat dua edin diyor. Bu duanın anlamı ne biliyor musunuz kardeşler? Sen derdini göstermiş oluyorsun. İlk refleksin içindeki dünyayı yansıtıyor senin. Kabe ile karşılaştın. Ravza-i Mutahharaya çıktın. Namazdan sonra camide dua ediyorsun. Ezana on dakika var dua ediyorsun. Filan salih bir insan gördün ondan dua istiyorsun. İlk beklentin içindeki sevdadır senin. Çocukları çok düşünüyorsun ama son duanın üzerinden beş sene geçmiş. Ama çocuklarının ahiretini dert etmiş hep. Bu samimiyetsiz bir gösteri. Ya da çocuğu işte filan ağır hastalığa yakalandığında hoca hoca dolaşmış dua ettirmiş hepsini. Bu herkesin yapacağı iş. Biz Kur'an'ımızın kitabımız olduğu iddiasının içini nasıl doldururuz? Bunu konuşuyoruz. Nasıl ağzını açan ekmek kavgası diye bir şey söylüyor nasıl kış ortamında üşümek herkesin ortak gündemi, on mümin aile bir araya geldiklerinde, günlük siyasi olaylar, ekonomik dedikodular, vesaireden önce çocuklarını ve ailelerini konuşmalıdırlar. Bir kız, bir damat adayı delikanlı, İyi çocuktur İyi gelin olur İyi kız olur diye Propagandası yapılacaksa eğer Mesela bana denmelidir ki Bildik bileli Anası babası bu çocuk için dua ederler Ha öyle biridir Aa çok güzel bir diploması var Aman Allah'ım ne serfrika bu yahu Ne güzel yahu Bir genç için Bana şahitlik yapsalar Deseler ki bunun babasını biliriz biz bu çocuk şimdi 25 yaşında, babası evlenmeden önce, gelene gidene çocuklarım için dua edin derdi, ya daha evli değilsin, olsun olacak ya çocuğum inşallah, dua stoğu yapmış çocukları için, bak o iyi bir damat, o iyi bir kızcağız, ondan gelin de olur, Meryem de olur, Asiye de olur, Ümmeti Muhammed'e umut da olur, Hiç kimse on sene önce kalkmış bir treni yetişmek için koşmamalıdır. Trenden önce istasyona gitmen lazım. İşte Furkan suresi bunu açıklıyor ve biz müminiz. Kardeşler bir hadisi şerifi hatırlatmak istiyorum. Şimdi duadan söz ettik ya şeytanın ilk silahı ne biliyor musunuz? Ya tamam ama sen kim dua etmek kim? Sen dua etsen çocuk hepten çapraz olur. Hiç boşuna dua etme bari. Sen ne diyeceğini de bilmiyorsun. Hangi ayeti okuyacaksın ki? Hocanın o dediği ayeti sen ezber bilmiyorsun ki ne okuyacaksın? Şeytanın da kendine göre müthiş felsefesi var. Felsefenin de aslı o zaten. Allah bu ayeti okuyun demiyor ki. Dua et, tarzanca dua et. Eğri büğrü dua et. İlla duanız standart böyle olacak demiyor ki Allah. Çocuğuna dua et, eşine dua et, nasıl edersen et. Bir kere kardeşler, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Üç dua geri çevrilmez buyuruyor. Bunlardan biri babanın çocuğa yaptığı duadır. baba dua ederken peygamberin ümmetine yaptığı dua gücünde dua eder peygamberin duası da 15 asır sonra mı kabul olacak 2000 asır sonra mı belli değil her duası peygamberin hemen kabul olmadı baba peygamber düzeyinde güçlü bir dua makinesidir otomatik devreye giren bir makine değildir peygamberinki de otomatik devreye girmedi Allah ne zaman dilerse o zaman zaten hemen duamı istiyorum iki gün içinde cevap gelsin muhakkak dedin mi o dua olmaz emir olur kul Allah'a emredemez bir şeyi dua yalvarmaktır sen yalvaracaksın buna rağmen yirmi sene otuz sene doğmadan başladığın dualara rağmen Olmadı bir şey. Sana ne? Sana ne? Kıyamet günü Allah sana o ettiğin dualardan hiçbir şey kazanamadın mı diyecek. Bima sabaru Cevabı gelmeyen dualara rağmen sabahlara kadar dua eden ana sen buyur bu odalar senin olsun hoş geldin diyen Allah'ı mı bulacaksın? Kur'an Müslümanlığından konuşuyoruz. Ve çocuklarımız Kur'an çocuğu olsun istiyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.